Bismillah. ve Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Nuh tufanı nerede oldu? Yani sadece Nuh aleyhisselamın kavmi üzerine mi geldi bu tufan? Yoksa bütün dünyayı mı kapladı? Hazreti Nuh aleyhisselam bugünkü Irak topraklarında küfede ikamet ediyordu ve kavmi de o bölgede yaşıyordu. Bunlar inançsızlık ve dalalette çok ileriye gitmişlerdi ve Nuh Aleyhisselam yıllarca mücadele etmesine rağmen bir türlü onları yola getiremedi. Bilindiği gibi Nuh Aleyhisselam bin yıla yakın ömür sürmüş ve Kur'an'da ayette geçtiği üzere 950 yıldan fazla yaşadığı anlaşılıyor. Yani bin yıl gibi bir süre yaşadığı anlaşılıyor. Bu durumda yani bu kadar yıl mücadele etmesine rağmen, insanları Allah'a davet etmesine rağmen onlar Nuh Aleyhisselam'ı dinlemediler ve ona zulmettiler. Bu hususta Kamer Suresi 10. ayette şöyle geçiyor. Ey Rabbim mağlup düştüm benim intikamımı al. Yani bunca mücadeleden sonra Allah'ın elçisi böyle dua ediyor. Sonra Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rabbimize şöyle buyuruyor. Ey Rabbim kafirlerden hiç kimseyi Nuh, Nuh suresi 26 ve 27. ayette Ey Rabbim kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları yeryüzünde bırakırsan senin kullarını saptırırlar. Ve ancak kafir ve günahkar nesiller dünyaya getirirler. Bunun üzerine ee, Cenab-ı Hak onları, o kavim üzerine helakı gönderiyor. Ve tabi bundan önce e, kendisine emrediyor. Yani kendisine inananları yanına almasını ve canlılardan yanına almasını emrediyor. Bu Hud suresi 40. ayette geçiyor. Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca sular, sular coşup taşınca Nuh'a dedi ki her cins canlıdan erkekli dişili birer çift bir de kendiler hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailen ile iman edenleri ona yükle. Ama onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti. İşte bu emirden sonra Nuh Aleyhisselam gemiye alıyor iman edenleri ve emredildiği şekilde her canlıdan birer çift ve ee, tufan başlıyor. E, yeryüzü sularını kaynatıyor, gökten yağmurlar yağıyor, şiddetli yağış neticesinde her tarafı su basıyor ve Nuh tufanı oluyor. Cenab-ı Hakk'ın öğretmesiyle Nuh Aleyhisselam bir gemi yapmıştı yani bu tufandan önce. Bu gemiye kendisine iman eden 3 oğlu ile birlikte müminlerin tamamı yani 80 kişi olduğu rivayet ediliyor. Gemiye Hz. Nuh'a inananlar bindi. E, yerden sular, gökten yağmurlar kısa zamanda her tarafı suyla kapladı. E, gemide bulunanlardan başka bütün insanlar ve canlılar helak oldu. Şimdi burada e, iki görüş var. Tufanın bütün yeryüzünü kaplayıp kaplamadığı hakkında yani hayır bir kısım görüş sahipleri diyorlar ki hayır sadece Nuh Aleyhisselamın kavmine münhasır bir helak oldu diğer kavimlerde olduğu gibi bir kısım da diyor ki hayır bütün dünyaya gelen bir helakti çünkü kardeşlerim bu görüş daha isabetli Allahu Alem çünkü Rabbimiz Nuh Suresinde buyurduğu gibi. Burada Rabbimize dua ediyor Nuh Aleyhisselam Ey Rabbim kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları yeryüzünde bırakırsan senin kurlarını saptırırlar. Yani hiçbir kimseyi bırakma e, demek bu ifade Nuh'un Nuh gemisinden geriye kalan hiçbir kimsenin kurtulmadığını, hepsinin helak olduğunu ifade ediyor. Ve bir de e, şu var kardeşlerim, eğer ki bu tufan sadece Nuh Aleyhisselam'ın bulunduğu bölgeye gelmiş olsaydı, Cenab-ı Hak bütün canlılardan birer çift, her cins canlıdan birer çift almasını emretmezdi. Çünkü yaşayan canlılar sadece Nuh Aleyhisselam'ın kavminde yaşayan canlılar değil, başka yerde de üreyerek çoğalabilirdi. Ama her canlıdan birer çift alması, yeryüzünün tamamıyla e, sularla e, kaplandığını gösteriyor. E, ve Saffat suresi 77. ayette hem o Nuh'un neslini baki kalanlardan kıldık. Ey Nuh'la beraber gemiye taşıyarak, taşıyarak kurtardığımız kimselerin soyundan olanlar. E, bu da yine İsra suresi 3. ayette geçiyor. Demek ki kardeşlerim bu ayetlerden anlıyoruz ki Nuh Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu bu tufan hadisesi yeryüzün ve onun kavminin yeryüzünün tamamını kapladığı görüşün daha doğru olduğu görüş olduğuna inanıyorum. Çünkü ayette ve ayetten anlaşılan netice bu. Aksi halde yani her canlıdan alınmasının bir anlamı Olmaz sadece kendi kavmine gelmiş olan bir helaksa oradaki bulunan canlılar helak olur. Allah onların yerine başka bölgelerden tekrar o canlılardan getirebilir. Yani bu mümkündür. Ve biraz önce ifade ettiğim gibi hiç kimseyi bırakma. Kafirlerden hiç kimseyi bırakma ki onları eğer bırakırsan yeryüzünde senin kullarını yine saptırırlar ifadesi de bunu ortaya koymaktadır. Yine de en iyisini Allah bilir diyerek bu konumuzu neticelendirelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.